Devriş yani tasavvufa gelen bir adam nefsini evvela düşman hikaye eder. Öyle biri. Mesela kibiri var değil mi? Allah'ın sebebi bir silahı var. Şimdi bu kibirli kırmak için ne yaparsa nefsini yapacak onu. Zaten meşahi öyle terbiye ederler saliklerini. Kibirli adam geldi mi Ona yüz numarayı verirler. Yıkasın yüz numarayı diye. Şimdi gideremez onu. olur kalır orada. Nefsini mücadeleler kalır. Yahut bırakır gider diyor şu. Yani böyle mücadele yaptırır. Sonra efendim... Parayı çok seviyor dedim ki bütün parasını alır parasını götürüldüğü bir şeye attırır. atır şey şu ne der? Yahu bir hafzatdır. Hayır hayır ziline tenebile verdirir. On parası bırakılır. Mücadele böyle başlar. Yedi sıfat vardır. Kebir, haset, ucub, riya, hubu ca, hubu mal. Yedi, yedi mezmum sıfat. Nefsi emmana sahipleri. bunların yedi sıfatı üzerinden mevcuttur. Salik daima bu nefsiyle mücadele halindedir yani. Ve bunu böyle yaptığı gibi aynı zamanda esma ile Allah'ın isimleriyle bunu ilacı verir yani. Bir taraftan çalışır bir hap yutar yani. İlacı. Bu tane yedi şeydir. La ilahe illallah allahu hak hay kayyum kahar. Bak yine. La ilahe illallah allahu hak hay kayyum kahar. Ha, bu yedi, yedi sıfattır. Yedi esma ile terbiye oldum. Ve aynı zamanda yine kendi iradesiyle gelişten mücadele yapacak. Hersin yapacak hersin dedi. İstiyor yemek istiyor değil mi Yemeyecek. Ha, Böyle bu esmayı çektiği gibi esma hap gibidir yani ilaç, ilaç. Aynı zamanda da pericine dikkat edecek. Bir adam hapı aldı. Peri tutmasa ne olur? Faydası olmaz. Allah kulaç kendinden yakındır. Fakat kul Allah'a uzaktır. 70 bin perde vardır Allah arasında. Ama bildiğimiz pencere perdesi değil. Manevi perdeyle buna... Hicab-ı Zulmani derler yani zülvet perdesi derler. Yedi esma ona bin çekilerek yetmiş bin yapar. Ona bir çekilince yetmiş bin yapıyor bu esma. Teyze dikkat ederek, mücadeleyle esmayı çekerse o perdenin hepsini yırtar. Allah ona yakın olduğu gibi o da Allah'a yaklaşır. İbadetine güvenirse bu sefer yetmiş bin nurani perde Allah ile kulağısına gelir. Bu sefer öyle ucup yaparsa yani namazını güveniyor... Kendini yüksek duruyor. Onun için Hz. Mevlana'nın kitaplarını ne? Şemsi Tebrizi'yi havuza doldurdu. Hepsine attı kitaplarını. Çünkü neden kitap perde oluyordu Hz. Mevlana'ya? Hak ile arasında kitaplar perde olmuştu. Onun için attı hepsini su, su içerisine. Sonra eyvallah onun içine bir kitap vardı. Onun hatıraydı. Ben onun en iyisiyle deyince sudan çıkardı kitabı. Tuzun üstü verdi. Al o kalsın dedi. <gülüyor> Tuzun üstü de verdi kitabı kesin bir tanesini. Ya, bak şimdi oldu? ilim Bu sebep. ilim İlim Allah'ıyla kulağısına perde oldu. Yani. Ama bu, bu ilim ilmin perdesi perde-i nurani, nur perdesiyle oluyor. Günah olursa günah olursa günah zülret perdesiyle icap oluyor. Yani onun için işte bir de ki ya kitabım bir tane, babam kitabı var. Göğün orada tıkılık alacak. O da perde olacak. Onun onu çıkarı da verdi. Tozunu çekerdi ama. Perdesini girtti yani tozunu girtti.